Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin-min. Tikayet ve kitab ta sin mim. Bunlar apacık beyan eden kitabın ayetleridir. Nezlu bil yu'minun. Ey Resul, iman edecek bir kavim için Musa ile Firavun'un kıssalarından bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. İnne fil aunu ala fil ard ve ceale ehleha şey'en yasturifu ta'ife yasturifu ta'ife minhum yudbihu ibnaahum yudbihu ibnaahum ve yastahinu nisaa İnnehu kâne minel Gerçekten Firavun Mısır'da zorbalığa kalktı ve halkını kendisine muhalefet etmesinler diye çeşitli fırkalara böldü. Onlardan bir kısmını İsrail oğullarını güçsüz bırakmak istiyor, yeni doğan oğullarını boğazlıyor, kadınlarını, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o fesat çıkaranlardandı. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki biz onları bu devrelerden geçirmekle de istiyorduk ki o memlekette güçsüz düşürülenlere lütuf da bulunalım onları insanlara rehberler yapalım ve onları Firavun'un memleketine varis olan kimseler kılalım. Ve onlara İsrail oğullarına o memlekette imkan sağlayalım oraya hakim kılalım. Firavun ile Haman'a ve ordularına da onlardan İsrail oğullarından sakınmakta oldukları şeyi gösterelim. ila fe la la inna Musa'nın annesine ise onu emzir artık onun hakkında başına bir şey gelmesinden korktuğu zaman o takdirde onu denize nile bırak ve korkma hem üzülme çünkü biz onu sana geri verecekleriz. Ve onu peygamberlerden yapacak olanlarız diye ilham etti. Derken onu Firavun ailesi bularak aldı ki ta bunun neticesi kendilerine bir düşman ve bir üzüntü olsun. Gerçekten firavun veziri Haman ve orduları bütün işlerinde hata etmekte olan kimseler idiler. Wa Firavun'un hanımı bu çocuk benim içinde senin içinde bir göz aydınlığı onu öldürmeyin belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin farkında değillerdi. asbaha <gülüyor> ala Musa'nın annesinin gönlü ise çocuğundan başka her şeyden bomboş olarak sabahladı eğer vadimize inananlardan olması için kalbini sabırla takviye etmiş olmasaydık neredeyse onun kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı <gülüyor> Ve annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. Bu yüzden o da onlar farkında olmadan kardeşini uzaktan gözetledi.